خلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الاخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار عندك لمن المستفيين الاخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدُم كرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أُحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب وذكر فإنه الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف معيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın hayat yolculuğu içerisinde kendisini tanıdığı, çevresini tanıdığı, tanıdıkça sorumluluklarını hatırladığı, bir kısmının sorumluluklarına sahip çıktığı, bir kısmının hatırladığı, farkına vardı bu solumluluklarından kaçtığı bir yaşam düzleminde her defasında tekrardan hatırlamak, farkına varmak, gerçeği yaşamak, gerçeği görünce, fark edince göz önünde tutabilmek, uyanıklığı diriliğe dönüştürmek, en az gerçeği fark etmek kadar Güçtür. Çünkü sürdürülebilirlik, bu kavram mühim bir kavram biliyorsunuz. Sürdürülebilirlik esastır. iradenin pekiştiği, kararlılığın ortaya çıktığı, tercihin kalıcı bir hal aldığı bir süreçte yol alıyoruz. Dolayısıyla da uyanmak değil, fark etmek de yetmez. Farkına vardığınız şeyin şuurunu devam ettirebilmek. Hani bazen gökyüzünde bir cisim görürsünüz, sonra gözünüzü ondan ayırmak istemezsiniz. Ayırdığınızdan sonra bir daha yerini bulamam korkusuyla. Ben küçükken bir ara böyle Ankara'daysam buada, o zamanlar bir iki gün havaalanında kalınırdı. Yani dava alanları çok beklerdiniz, araları açıktı. Böyle uçaklar havalandıktan sonra gözümle takip ederdim. Bu uçağı kaybetmeyeceğim diye her defasında bir kararlılık sergiliyordum. Bakıyordum, bakıyordum sonra artık nokta gibi oluyor. Hala görüyorum ama onu. Fakat o esnada kendime diyorum ki şu an gözümü bir kay kaydırsam bir daha onu göremem. Var mısın bir deneyelim dediğimde çoğu zaman bir kere kaydırdın mı bir daha onun izini göremezsin, bulamazsın. Dolayısıyla farkındalık, şuur hali, bir çaba, bir gayreti, bir zindeliği gerektiriyor. Aksi takdirde her defasında kirlenme nasıl hayatta doğal bir şeyse bu hayatın en doğal kendini tekrar eden şey nedir deseler kirlenme, ben çok bıktım bundan, özellikle arabanın kirlenmesi. Çünkü dönüyorum, geliyorum bana inat kirleniyor, onu götürüp yıkatmak çok vakit alıyor, zaman alıyor. Ama her defasında şunu düşünüyorum, bu ortam böyle kodlanmış ve biz buna karşı sürekli mücadele ediyoruz. Kire karşı sürekli mücadele ediyoruz, toza karşı sürekli mücadele ediyoruz, unutmaya karşı da sürekli mücadele ediyoruz. Çünkü bu ortamın doğasında olan bir şey. Sanmam ki Allah Azze ve Celle'nin sonsuz yarattığı ortamda kirlenme denen bir şey yani olsun. Çıktığınızda bineğinizin tozlanmış, kirlenmiş, hadi bir de onu yıkatmaya götür. Bir ara kendinizi eğer işe abartırsanız, yani ben mi ona bakacağım, o mu bana bakıyor, kim kime hizmet ediyor? Bazen iş, insan karıştırıyor. Biraz dikkat edeyim derseniz, o zaman günü birlik iki üç gün sürekli bir bakmışsınız, her biri aynı yerdesiniz. Bir de eğer aksesuarına, ince şeylerine düşkünlüğünüz varsa, artık öyle adamlar tanıyorum ki o adamı araba sanki tutmuş bana baksın diye böyle araba hep şey gibi böyle çok parıl parıl parıl diyor. Sanki araba onun şeyi yani memur, araba kendisine adam tutmuş gibi. Dolayısıyla hayatta bu bazı durumlar var ki buraya özgü ve çok dikkat çekeceği, bundan kurtulacak olmanın, dünyadan gitmenin en güzel tarafı bu dünyadaki böyle sıkıntılı taraflardan kurtulabilmek. Bunlardan bir tanesi de şuur dünyamızda yaşanıyor, unutmak dediğimiz. Bazen çok sıkıntılı oluyor, aklınıza bir şey geliyor ve ondan sonra onu unutuyorsunuz. Tekrar onu hatırlayabilmek için çok uğraştığınız oluyor, bazen aklınıza gelmiyor. Böyle elinizi zihninizin içine çok sokup çıkarmak gibi bir şey de yok. Çok çaresiz hissediyoruz kendimizi öyle durumlarda. Farkına vardığımız hakikat, kendisine uyandığımız hakikati de tutabilmek belli bir çabayı gerektirir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki alayha bin بِالنَّوَاجِد۪ي ''Azı dişlerinizle ısırın onu'' Öyle Bir insan bırakmak istemediği şeyi nasıl dişleriyle sıkı bir şekilde tutar bırakmak istemezse ön dişleriyle de değil azı dişleriyle demek ki bu onlarda bir deyim azı dişleriyle kavramak çünkü bu bilgi Allah'ın bir ayeti ve ona dair farkındalığımız o kadar kaçmaya, kaybolmaya meyaldir ki Bağıl develerden bile daha çok çabuk kaybolur. Eğer öğrendiğimiz bir hakikati tutmak için çaba sarf etmek etmez isek bir süre sonra bu hakikatin kendiliğinden çabucak kaybolup dağıldığına, uçup gittiğine tanık olacağız. Bu Esasında ilahi sünnette, Cenab-ı Hakk'ın sünnetinde hakikatin değerini bilmekle eşdeğer bir şey. Yani bunun değerli olduğunu farkına vardın mı? Vardın. O zaman sana bir sorumluluk düştü, bu farkındalığı koruman lazım. Biz sana bunu kaç kere yaşatacağız? Allah Azze ve Celle'nin insana farkındalığını tekrar tekrar tekrar tekrar yaşattığını biliyoruz. Bunun çok sınırlı sayıda bir şey olmadığını biliyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım, bu mütenahi yani sınırsız bir şey değil. Bir süreden sonra o yaşanmış olan farkındalık, o uyanma hissi eğer hakkı verilmez ise, gereği yapılmaz ise yani tedbir alınmaz ise bu kaybolacaktır uykuya karşı direncimiz gibi şimdi ben deniz çok uzun yollarda sürekli yollardayım ve uykuyla mücadele için tedbirli davranıyorum. Eskiden aldığım tedbirler vardı, söylemeye gerek yok. O tedbirlerden vazgeçince şimdi uykuya karşı silahımı kaybetmiş gibi oldum. Geçen bir yolculukta bayağı zorlandım yani, çok zorlandım. Ankara'ya vardığımda orada söyledim arkadaşlara, böyle böyle yolda uykuyla, mücadeleyle geçti. Bazen böyle arabayı sanki bir başka arabanın kenarından çekiyormuş gibi direksiyonu, birden uyanıp direksiyonu çeker gibi yakaladım kendini. Arkadaşım biri dedi ki, ''Hocam kolayı var, bu soğuk şeyler var ya, kahveler al bir tane at rahatlatır.'' Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi arabanın hemen Kolunda hep orada bir tane duruyor, yani şey gibi, silah gibi uykuya karşı. Çünkü onunla mücadele etmem lazım, şuurumu benden alabiliyor. Üstelik trafikteyken, direksiyondayken ne kadar tehlikeli. Bir anda sizi etrafınızdan koparıyor ve uyuyorsunuz. Araç kendiliğinden yol alıyor. İnanın sonsuzluğa doğru, ilerleyen bu süreçteki dalgınlıklarımız ve gerçeği ıskaladığımız veya gerçeğin farkındalığından koptuğumuz süreçteki kaza daha beter bir kazaya dönüşebilir ve sonsuzu kaybedebiliriz. Dolayısıyla eğer şu şunun farkına varırsak bir dönem içerisindeyim ve bu dönem içerisindeki sorumluluklarımı ve farkındalıklarımı doğru yaşarsam sonsuz bir döneme geçeceğim ve bunun neticesine göre şekillenecek. O zaman sonsuza açılan bir kritik aralıktan bahsediyoruz. Bunun sonsuza açılan kısmına dikkat ederseniz, kritik aralığa kritiğin karesi deseniz hakkı var, kritiğin oncu kez karesi deseniz yine hakkı var. Hatta sayısal hiçbir orantı kabul etmez, çok kritik. Şu an yaşadığımız ve hayatta olduğumuz her an, muazzam, kritik bir dönemi geride bırakıyoruz. Ve bu dönem kapandıktan sonra artık sonsuza imza atmış gibisiniz. O imzanız ya kötü bir imza ya iyi bir imza. Bu korkunç bir şey. Bazen bu boyutuna çok odaklanınca, yani Allah insanı çok dar bir aralıkta Korkunç bir e, neticeye gebe bırakmış, ya iyi ya kötü diye. Biraz yani ne kadar adil diyesiniz geliyor insana. Yani bu bir aralık yaşam aralığı ve siz belli tepkiler veriyorsunuz. Doğru, bu tepkilerinizde yanlış yapabiliyorsunuz, bu da doğru. Ama yani böyle bir aralıkta mı sonsuzun şeyi belirlenmeliydi? Sonsuzun rengi ortaya çıkarılmalıydı. Sorduk bu soruyu, önceki derslerimizde de sorduk. Yani illaki iki tane sonsuz yok. Yani bir tane aralık, o aralık ne kadar geniş olursa olsun, sonsuzla kıyaslandığında sınırlı ve dar olacaktır. Bu da bir gerçek. Yani bunun Hz. Nuh'taki gibi 900 sene olmasıyla, 950 bin olmasıyla, 2000-3000 olmasıyla bizim yaşadığımız 80 90 60 70 olması arasında izafilik açısından bir fark yok. Şu halde iki tane sonsuz olup bir tanesinde cürüm işleyeceğimiz, diğerinde de sonucunu yaşayacağımız iki sonsuz olamayacağına göre bu kavram olarak mümkün değil. Sonsuz çünkü bir tane olur. O zaman buradaki durumda hayatın içerisinde insanın nasıl bir tepki veriyor ki biz bu dar aralıkta, bu bir sistem, hani teknik ilimlerde biz böyle sistemi kutu gibi gösteririz. Şöyle bir kutu çizeriz, sisteme bir okla giriş yaparız, sonra bir okla da çıkış yaparız. Bunun içerisinde ne varsa o sistemin tamamı onun tanımı içerisinde. Girdiği çıktığı ifade ettiğimiz yerde aslında sistemin işlevini de anlatmış oluruz. Şimdi hayat dediğimiz bu süreçte Cenab-ı Hak diyor ki, لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ وَعَمَلًا Buradaki bu hayat dediğimiz sistem gireni çıkarırken şunu yapmış oluyor, hangisi güzel amel yapacak, daha güzel amel yapacak, bunu ortaya çıkarmış oluyor. Peki bu sistemde kişinin yaptığı amel iyi ya da kötü, sonsuza karşılık gelecek şekilde nasıl Devasa bir cürme dönüşebiliyor dersek, Allah Azze ve Celle'nin iddiası şu, diyor ki, onlar, biz onları hatırlatıyoruz, uyarıyoruz, ikaz ediyoruz, bize olumsuz dönüyorlar. Bir daha hatırlatıyoruz, uyarıyoruz, ikaz ediyoruz, olumsuz dönüyorlar. Bu o kadar kendisini tekrarlıyor ki, artık bu kötü kulların durumu şu şekilde, sen bunu bana daha fazla hatırlatma, bu sorumluluğu daha fazla bana yaşatma, ben tepkimi değiştirmeyeceğim. Karşıma çıkıp gelsen de şu an çok iyi farkındayım, bilincindeyim, sana karşı cürüm işlediğiminde farkındayım. Ama olsun bu benim kalıcı kesin tepkim olarak. Zaman ekseninden hatırlarsanız grafiğimizi aşağıdaki Yatay eksenimiz genelde zaman olur. Bu dikey eksende, y ekseni. Şimdi bizim bazı tepkimelerimiz, laboratuvarda yaptığımız türden, belli bir yerden sonra kararlı bir hal alır. Ve ondan sonra zamanına kadar değiştirirsek, değiştirelim, bozulmaz, sabit ilerler. Bunun sabit ilerlediğini artık gördüğümüzde, Neticelendiririz, deriz ki şu şeyden sonra artık zaman değişiminden bağımsız bir şekilde sonuç değişmiyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın zamandan bağımsız bir şekilde tepkimizi çıkarıp netleştirdiği bir yaşam aralığı içerisindeyiz. Bu elbette çok kritik ama kesinlikle irademize bağlı. Kesinlikle sonucu biz netleştiriyoruz. Bugün bir yerde bir camide şeyimiz vardı, vaazımız, orada şu kısım çok dikkatimi çekti. Cenab-ı kendinden yana e, durumunu aşikar etmiş. Orada hep kartlarını açmış diyecektim, dedim Cenab-ı kart taşmak bu cami ortamında gitmez. Cenab-ı kendi durumunu aşikar etmiş dedim durdum. Ama burada gençler var, bu deyim bu anlamda kullanılıyor. Yani Cenab-ı kendi pozisyonunu ortaya koymuş, Cenab-ı Hak kartlarını açmış. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Bir defa bunu baştan bilin. Peki, herkes iyi olabilecek mi? Hayır, çokları kötü olabilecek. Neye bağlı? Bana bağlı değil diyor Cenab-ı Hak. Kime bağlı? Onlara bağlı. Şu halde Cenab-ı Haklı olan ilişkimizde Allah Azze ve Celle kendisini Şuradan yola çıktık. Bismillah. Okuduğumuz ayet Fatiha'nın ilk ayetiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ın ilk ayeti. Cenab-ı kendi adıyla başladığı bu ilk ayette ilk ayette kendisini hani bir iyi bir kötü olarak da bir güzel Rahman, bir de ne bileyim olabilirdi. Hani her iki durumunu, her iki yanını göstermek üzere bak kulum icabında sevebilirim, icabında dövebilirim gibi. Ama Allah Azze ve Celle her ikisini de aynı kökten seçti. Rahman ve Rahim. Ben buyum kuluna karşı. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın gayetine gidip bakarsanız bakın, hep bu yaklaşımını sürdürüyor. Vallahu ye dawu daris Allah esenlik yurduna çağırır. Herkesi çağırır. Gelmeyenler kendisi bilir. Allah'ın çağrısı umumidir, herkese açıktır. Dolayısıyla bizim açımızdan bu büyük bir müjde, yani Allah'tan yana bir sıkıntı yaşamayacağız, bu kesin. Onun bize kafayı takması, gıcık olması, baştan bizi kötü işaretleyip öyle olmamızı istemesi gibi bir durum yok. Bu iş kötüye bozarsa bizden kaynaklanacak. Bu direksiyonun bizde olduğu rahatlığı bir o kadar da sorumluluğu üzerimize yıkıyor. O yüzden hacca Zalim buna benzer bir deyim ifade edilmiş yanında. Demişler ki, Allah insana demiş ki, ey kulum rızkım benden, ben yedirir içirim, sana hayat verdiğim sürece yer işersin sen ahiretini kazanmaya bak. Haccac demiş ki, keşke tersi olmaydı. Cenab-ı Hak dedi ki, ahiretin benden, sen bir şeyler bulup yemene bak deseydi, Bulursak buluruz, bulamazsak zaten ne olacak en fazla? Öleceğimiz bir yerde öylece ölürüz yani. Keşke ahiret garanti olaydı. Bunu yanılmıyorsam tabiinden birine getirip söylemişler. Hancac böyle dedi diye hoşuna gitmiş. Güzel söz demiş, kulağıma hoş geldi. Keşke ondan çıkmayaydı. Daha iyi bir adam söyleyeydi bunu diye. Bu ifadede ne var? Bu ifadedeki fark bizim sorumluluğumuzu bize hatırlatıyor. Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle bize diyor ki, ''Ben sana karşı iyiyim, bunu baştan bil. Sonucu senin bana karşı olan duruşun belirleyecek.'' Hz. Musa'nın ifadesiyle buyurdu ki, اِنْ in اِنْ foru ve اللّٰهَ غَن۪يُّنَ عَنْكُمْ Şunu bilin, siz yok saysanız, umursamasanız, Cenab-ı Hak Hakk'ı hiç dikkate almasanız da Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Cenab-ı Hakk'a bir zarar veremezsiniz. Ama وَاِنْ تَشْقَالْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنَٓا اَنْكُمْ Çünkü Allah sizden müstahniyidir. Müstahniyilik, ilişkisizlik demek, yani zarar görmüyor. Böyle bir tane kulum daha bana ibadetten çekildi, bayağı taraftar kaybediyorum gibi bir sıkıntıya girmiyor Cenab-ı Hak. Zaten hepsini O yaratmış, iradelerini de zaten O bahşetmiş. Bir başka tanrı ile de yarışıyor değil kullarının desteği dolayısıyla. Böyle bir şey yok. Hani Cenab-ı Hak sadece bize karşı mı ilişkisiz? Hayır, alemlere karşı ilişkisiz. İlişkisiz derken, ihtiyaç ilişkisi veya buna benzer herhangi bir gereksinim veya bir türevi söz konusu değil. Müstağınî yani hepsini topla, yok et, Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey eksilmiyor. اِنَّ اللّٰهَ Âlemlerin âlemin. Allah âlemlerden müstahniydir. Sadece insandan tek tek senden benden değil, bütün âlemlerden müstahni. Şuraya bak. Cenab-ı Hakk'ın zatı o kadar kendi başına gani, her şeyi kendi, her şeyden müstagni ki âlemleri yok etsen, yani bir başkası gelip âlemleri faraza yok etsek Allah azze ve celle için ona hiçbir zarar vermiş olmuyoruz. Bir hadis-i kutsi de Şöyle bir ifade var ''Ey kullarım'' Allah Azze ve Celle diyor ki ''Ben hepinize her istediğinizi versem, benim mülkümden hiçbir şey eksilmez.'' İşte bunu biz anlayamıyoruz. Her kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıksa, her tasavvuruna gelen her şeyi istese, Cenab-ı Hak hepsine ayrı ayrı verse dönüp ''Benim mülkümden biraz eksildi, böyle düşünmeyin, böyle bir şey yok.'' diyor. Böyle bir kudretten bahsediyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle dolayısıyla Hz. Musa bu ayetteki ifadesinde diyor ki Cenab-ı Hakk'ı üzerek, Cenab-ı Hakk'ı gam ve üzüntü, sıkıntıya düşürerek kendinize mahkum edeceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Topunuz hepiniz o meşhur tabirle alayınız inkar etse Allah Azze ve Celle'ye hiçbir zarar vermez. اِنْ تَكْفُرُوا فَا اِنَّ ganiyun ankum. Ama وَلَا يَرْضَى لِعِبَانْدِهِ kufur. <الْكُفر> Cenab-ı Hakk neyden memnun olur derseniz, yani ihtiyaç meselesi değil, neyden memnun olur derseniz, şimdi Cenab-ı Hakk'ın kartlarını açıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği şekilde, yoksa onun adına konuşuyor değiliz. Allah Hz. Musa'nın bu anlatımını Kur'an'a ayet olarak almış. Diyor ki eğer, وَلَا eğer siz derseniz Cenab-ı Hak'ı yok sayarsanız la yerda li ibadihi'l Allah kulunun küfrüne razı olmaz. Yani Cenab-ı Hak, "O ne güzel, bayağı kafir olanlar oldu. Şimdi bunları ne güzel cehenneme doldururum." diye böyle bundan mutlu olmaz. La yerda li ibadihi'l Demek ki bizim olumsuz seçeneğimiz Cenab-ı Hak açısından memnuniyet verici değil. Neden? Çünkü o baştan söyledik bizim iyiliğimize olan tarafta olduğunu söyledi. Ben size karşı Rahman ve Rahim olmak istiyorum dedi. وَاِنْ وَا تَشْكُرُواۜ Peki şükredersek, Hz. Musa'nın ifadesiyle söyleyelim, şükrederseniz يَرْدَهُ لَكُمْ bunu, bunu sizin için razı olur. Sizin adınıza, sizin için bundan razı olur. Şu halde Cenab-ı Hakk'ı doğru tanıyalım. Bizim kötülüğümüzü isteyen birisi asla değil bizim iyiliğimizi isteyen birisi eğer ayetler bir yana kendi hayatımıza bakacak olursak da hayat nimetini bize bahşetmesi şu anda sağlıklı bulundurması bir anne babadan doğurması el göz ayak sağlık vermesi yani bunları eksik verdikleri ile bile diğer verdikleriyle bakarsanız bir kaçının eksik olması durumu değiştirmiyor Allah azze ve celle'nin bize karşı iyi olduğunu görebiliriz. Cenab-ı Hak'ta siz akleden varlıklarsınız, ben sizi öyle yarattım. Benim size karşı iyi olduğumu ve iyiliğinizi istediğimi, sizi yaratanın sizin için iyi olması gerektiğini hissedebileceksiniz. Bunu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Kulun Cenab-ı Hakk'a karşı zanlı diye ifade etmiş. Yani Allah'ı ne biçim zannediyoruz veya ne zannediyoruz? Onun hakkındaki düşüncemiz ne? Bazılarımız diyor ki fakirleri mağdur etmiş, zenginlere çok veriyor. Bazılarımız diyor ki erkekleri şöyle yapmış, kadınları böyle yapmış. Bazılarımız diyor ki İngilizleri şöyle etmiş, Arapları böyle yapmış. Hep Cenab-ı Hakk'ın taraflı, adaletsiz, insaflı olmayan bir dağılım sergilediğine dair, düşünceleri şeytan aramızda çoğaltıyor. Doğru mu? Değil. Allah Azze ve Celle bir defa kullarına karşı hiçbir şey borçlu değildi. Bir, iki hayatın içerisinde o kadar koşulları çeviriyor ki o bahsettiğiniz zenginlikleri ile fakirlerin arasına, fakirleri zenginlerin arasına... قُلِ اللّٰهُمَّ mulk الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشٰى Mülkü dilediğine verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشٰى Dilediğinden söker geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشٰى Dilediğini aziz kılar, itibarlı kılarsın. وَتُذِلُّ مَنْ تَشٰى Dilediğinde zelil kılarsın. Sizin bugün izzetli gördükleriniz, dün zelil diler. Bugün fakir gördükleriniz, dön zengindiler. Dolayısıyla hayatın koşullarını Cenab-ı Hak yönetip insanları sınarken, bizim bu koşulların değişkenliği üzerinden sanki kalıcı bir sonuçmuş gibi Cenab-ı Hakk'a adalet, Cenab-ı Hakk'a zulüm, isnat etmemiz, akletmemizin dışında bir şey. Dolayısıyla akleden bir varlık olarak bizler, Cenab-ı Hakk'ın insana ve bizlere karşı iyi olduğunu, bizim Kendisiyle iyi bir ilişki kurmak istediğimiz halde bizim kötülüğümüze çalışmayacağını bilmemiz lazım. Bu süreçte Allah Azze ve Celle bize hakikati hatırlattı, gerçeği öğretti ve bunun farkındalığını yaşattı. Bunun potansiyelini verdi. Akletmeyi, basireti, kulağı, gözleri... Belli ki bizden bir şey istiyor. Fark ettiğimiz hakikati fark ettiğimizde ki fark ettiğimiz hakikatler olacak, Cenab-ı Hak bunları bize belletip kavratacak. Uyandığımızda bu uyanış dediğimiz basiret gibi bir uyanış. Uykudan uykuyla uyanmak arasındaki uyanıklık gibi değil. Cenab-ı Hak bu istikazı, ya kazayı Kur'an'da hiç kullanmıyor. Onun yerine ermani ve basireti kullanıyor. Nevmi kullanıyor uykuyu ama hani uykudaki adam gaflette gibi anlamda kullanmıyor. Normal uyku olarak kullanıyor. Onun yerine bizim evet. uykuda yaşıyor, yani gaflette demek anlamında olanı kafleti kullanıyor Cenab-ı bak. Gamreyi kullanıyor. Bel qulubuhum fi gamratimin hava. Dolayısıyla esasında sahû dediğimiz yani uyanıklık zindelik hali korumamız farkına vardığımızda hakkını bilip korumamız. Sürdürmemiz ve çoğaltmamız gereken bir şey. Ve ilk adımda başlayan uyanış diyelim ki iki kere ikin dört ettiğini fark ettik. Matematik gibi benzetelim. Biz iki artı ikinin de dört olduğunu, iki artı üçün beş olduğunu öğreneceğiz. Önümüzde daha uzun yeni yeni öğreneceğimiz şeyler var. Öğrendiklerimizin hakkını vererek ilerleyebiliyoruz süreçte. Öğrendiklerimizin hakkını vermez isek geri alınıyor. Bu kez o demin uykuya karşı tedbir almayınca, uykunun bastırıp sizi sizden çekip alması gibi bir şey. Cenab-ı Hak diyor ki, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ Onlar verdikleri söze muhalif davranınca فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ Onlara lanet ettik. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا ve kalplerini katılaştırdık. Şimdi Allah Azze ve Celle uyandırmış, farkına varmışlar. Cenab-ı Hakk'a söz vermişler, ''Ya Rabbi bize bu şuuru, bu farkındalığı verdin. Biz şu anda sana söz veriyoruz, bundan sonra yolu seninle birlikte yürüyeceğiz. Sen ne dersen o. Çabamız, gayretimiz bu şekilde olacak. Sana sırtımızı dönmeyeceğiz. Bu ahitleşme her beşerin hayatında, Kendisi tekrarlanan bir süreç, geri dönüp kendi hayatımızda da bulabiliriz bunun örneklerini. Şimdi bu yola çıktık, Cenab-ı Hak diyor ki artık bir mi, iki mi, üç mü, beş mi, sözlerinde durmadılar. نَقْدِيِمْ <gülüyor> مِتَقَهُمْ Namaz kılacağına dair söz vermişti, bir süre yaptı, yaptı, sonra vazgeçti. Bundan sonra oruçlarını tutacağına dair söz vermişti, bir süre yaptı, sonra yine vazgeçti. Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözden döndüğümüzde, vazgeçtiğimizde o esnada belki namazı kılmamız gerektiği bilinci hala bizde var. Farkındalığımız birdenbire kaybolmuyor ama bu yaptığımız yanlış dolayısıyla Cenab-ı Hak bizden bir süre sonra farkındalığımızı da çekip alıyor. Bir zaman sonra namaz kılmamız gerektiğine, Cenab-ı Hakk'a saygılı yaşamamız gerektiğine dair uyanıklığı da kaybede veriyoruz. Onlar da geri alınıyor. Dolayısıyla sadece iman ettik demek değil, iman ettikten sonra saygılı bir yaşamı, o farkındalığı sürdürebilmek esas. Yoksa bir kere başardın diye hemen o teki tarafa alınıp, bravo sana denilmiyor. Bunun kalıcı bir kararlılığa dönüşmesi lazım. Tıpkı demin kötü davranışların, asiliğin, isyankarlığın kalıcı bir davranışa Dönüştüğü biçim nasıl esas ise, yani kul bir kere yanlış yapmakla ve ı bak alıp onu cehenneme koymaz. İki kere, üç kere, beş kere değil. Ne zaman? Demin grafiğini çizdik. Dedik ki Allah Azze ve Celle diyor ki لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Helak olanlar da net bir kanıta dayalı olarak helak olsunlar, hayat bulacak olanlar da net bir kanıta dayalı olarak hayat bulsunlar. Yani bu şu demek, buradan cennete ışınlansak, cennette insanları dolaşsak, hikayelerini dinlediğimizde, ya çok güzel bir hikayem var. Yani Cenab-ı Hak bilmiş de seni buraya koymuş, helal sana dedik diyelim ama herkes böyle mi ki acaba? Herkes senin gibi böyle yani gerçekten hani hakkını vere vere diyeceğim de cennetin hakkı verilecek bir yer değil ama en azından hikayesi güzel. Bu anlatımlardan anlaşıldığına göre cennette kimi dolaşsak gezsek oraya böyle tesadüfen gelmiş. Hasbel kader yani doğru düzgün farkındalık bir şey yaşadığı yok. Amcası işte ee, şey biriymiş ne diyelim, ee, iyi biriymiş siz anlarsınız. Elinden tutmuş o sokuvermiş. Yani ama onun da hikayesini dinlediğimizde diyoruz ki ya amcan o var ya. Seni buraya almazlardı, koymazlardı buraya yani. Amcanın kaderini bil veya dayın veya neyse kimlerin adı geçiyorsa bu süreçte. Böyle bir kimse bulunacak bir yer değil orası. Orası herkesin hikayesinin çok güzel, Allah'ın kendisine lütfettiği basireti görmeyi, duymayı, insani bu meziyetleri özellikle akletmeyi yaşamış Cenab-ı Hakk'a karşı gönüllü olarak saygılı kalabilmek için kararlılık göstermiş, gösterme çabasında uğraşmış ve bu kararlılığına sahip çıkarak Cenab-ı Hakk'ın katında iyilerden olmaya elverir bir duruma gelmiş. Hak etmiş kelimesini kullanmıyoruz. Çünkü hiçbir zaman cennet ve cenneti nimetleri bu sonsuz durum hak edilebilir bir şey değildir. Neden derseniz, çünkü esensen kimsenin, bir kimsenin yaratılmış hali Cenab-ı Hakk'ın eseridir. Siz, sizi yaratmış birine zaten yaşarken saygısız davranmanız hakkınız değil, Soru vecibe, sorumluluk, saygılı olmanız gerekirdi. Yani şöyle söyleyelim, doğduk Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı yaşadık bir ömür. Sonra Cenab-ı Hak ömrümüzü bitirdi, yok etti bizi. Allah Azze ve Celle bize borçlu olmaz. Ya Rabbi biz sana saygılı olmuştuk. Giydi ben de sana hayat verdim, yaşattım, her gün nimetlerini verdim, yitirdim, içirdim. Yani vermeyebilirdim de baştan hukukun oluşması için baştan bizim bir sermaye koymamız lazım. Yani Cenab-ı Hak ile aramızdaki ilişkide biz hiçbir sermaye koymadık. Hayat bütünüyle bize lütfettiği hayat bütünüyle ona ait. O zaman kuralları da bütünüyle ona ait. Eğer böyle bir hayatta Cenab-ı Hakk'a saygı göstermişsek, ne âlâ ne güzel, bittiğinde de bitirmiş, bitti o olay orada. Öte yandan üstüne gelen bu muazzam sonsuz cennet dediğimiz karşılık nedir peki? Lütuf, ihsan, dünyadaki iyi davranışı bahanesiyle, bahanesiyle, hak edişiyle değil, bahanesiyle Cenab-ı Hakk'ın kula verdiği bir karşılık ve bu o kadar orantısız bir karşılık ki Cenab-ı Hak kendisini şakûr olarak tarif ediyor. وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا diyor. Cenab-ı Hakk'ın şekur sıfatı kulunun o mini minnacık, küçücük hayatında saygı göstermesi dolayısıyla akıl, akıl almaz, hesap tutmaz, hesaba gelmez bir karşılık vermesi kuluna. Dolayısıyla cennet böyle bir yer. Kulun belli bir kararlılığıyla ve bahanesiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine mutfettiği bir alan. Bu kanıtlı olmalı, oraya girenler hepsi böyle. Cehenneme gidip gezsek dolaşsak, orada da öyle tipler ve öyle hikayeler dinleyeceğiz ki ben inanıyorum ki Allah oraya düşürmesin ama şunu anlıyorum, biz adamın hikayesini dinlemeye başladığımızda daha hikayenin belki yüzde yirmilik diliminde tahammülümüz bitecek. Yani daha burada ben seni buraya atardım bak sonsuz. Buradayken bu kadarı kafi dedirtir. Bizim tahammülümüz gelmez devamına. Bu kadar Cenab-ı Hakk'a karşı hoyratça hep olumsuz tepki vermiş, onu aşağılamış, küçük görmüş, kendisi ona karşı büyüklenmiş. Küçük birinin Dünya hayatında bile düşünün, büyük birine karşı saygısız, hakaret dolu, onu tanımayan, aşağılayan yaklaşımı hiç tahammül edilebilir bir şey değildir. Tek bir şeyi merak ederiz, bunu bilinçli mi yapıyor yoksa çocukça bir şey mi? Eğer bilincinden eminsek, özellikle onu aşağılamak saygı göster, saygısını tanımamak adına yapıyorsa, bu eğer kalıcı ve kararlı bir şeye dönüşmüş ise kuldan Cenab-ı Hakk'a karşı sonsuza uzayan bir nankörlüktür. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki, böyle ahiret sahnesinde uyanmış tipler var, ahirette uyanmış gibi yapıyorlar. Diyorlar ki Rabbena absarna ve semiyana Rabbimiz biz şimdi uyandık, biz şimdi farkına vardık. Ferci'ana sen bizi şimdi geri döndür. Ferci'ana ne amel Bizi geri döndür. Bak nasıl salih ameller yapacağız? diyorlar. Ben çocukken bu tür ayetleri okuduğum zaman yani açık söyleyeyim. Ya bir şans verilse adamlar söylüyorlar yani. Diyorlar ki bizi bir geri döndür. Gör bak nasıl salih ameller yapacağız. Biz farkına vardık. Esrna ve semi'na. Daha sonraları Cenab-ı Hakk'ın şöyle dediğini görmeye başladım. Cenab-ı Hak diyor ki: "Wa innahum lakadibun." Bunlar yalancı. Bir, Neden yalancı? Cenab-ı Hak diyor ki: "Bel bedalehum ma kanu yakhfun min qabl." Bunların şu an açığa vurdukları şeyler, işte gördük farkına vardık, şu an anladık dedikleri şeyler aslında önceden de anladıkları, farkına vardıkları ama sakladıkları şeylerdi. بَالْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ Bu Allah'ın iddiası. Biz kendimizde bunu test edebiliriz. Her zaman söylüyorum, en yakın deneyimiz kendimiz. Biz hakikati gördüğümüz halde dıştan dışa, kendimizi Cenab-ı Hakk'a saygısız bir yaşama bırakırken, sırf mesuliyetten kaçmak için unutmaya, hatırlatıldığı ortamlardan kaçmaya ve sorumsuzluğa kendimizi bırakmaya çalışıyor isek tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği bir şey yapıyoruz. Ama yer yer içimizde O bunu uyandırıyor. Sorumluluk çarpsın diye komşunun ölümüyle, falancanın kaza geçirmesiyle, ötekinin hastalığıyla vesaire. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki bunlar, sen sanıyorsun ki bunlar burada farkına vardılar, o yüzden acıyorsun, diyorsun ki ya Rabbi ya adamlar uyanmışlar, yeni farkına varmışlar, bir döndürüver bunları. Ama ben diyorum ki, ben biliyorum ve diyorum ki, hayır bunlar hayatları boyunca bu farkındalığı ben kendilerine o kadar çok tekrar tekrar yaşattım ki bunlar buna sahip çıkmadılar. Her uyanışta, aa yine mi uyandım, neredeydi benim şu şeyim anestezi ne atıyorlarsa, tekrardan uyanabilmek için Tekrardan uyuyabilmek için ölenle ölünmez dediğimiz bu farkındalıkla bu uyanıklıkla bu sorumlulukla hayat yaşanmaz demek istiyorlar. Yine gel kendini bırak. Dal ta senin sıran gelinceye kadar ya da yakınındaki birinin sırası gelecek. Yine bir şuur ve farkındalık. Sonra yine kendimizi uyanma uyanma uyumaya bırakarak sorumluluktan kaçmaya çalışacağız. Hayatımız Bazen diyorum ki eğer kaçışlardan ibaretse, inanın bana müminlerin ve saygılı yaşamda bulunanların hayatları daha rahat. Çünkü bir istikamete girip, bir yola girip artık bunu benimseyip onun gerekleriyle Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı bir yolculuk ediyor. Öteki dip köşe kaçan şey gibi, fare gibi bütün hayatınızın kaçıştan ibaret olduğunu düşünün. Hani geçen hafta burada mı konuştuk, başka yerden bilmiyorum da, bizim böyle bir sportacılık zamanımız vardı, şeylerden kaçıyorduk. Ama hep kaçaksın sen. Yani hep etrafta gözüm ya görürsem, farkına var ya ben kaçmam lazım. Kafirin psikolojisi budur. Yok saymak odaklı olduğundan, hatırlatıcı her faktörden kaçınmak, kaçmak içinde o sorumluluğun uyanıp kendisini rahatsız etmesine karşı tedbir almak zorundadırlar. Yani daha başka bir ifadeyle söyleyelim, dünyada kaçak aşamanın adı gibi bir şey, kâfir olmak. Allah'ın arzında, Cenab-ı Hakk'ın semasında, onun, onu hatırlatacak şeylerden hep kaçmaya çalışmak. Bu daha zor olanı, kendi içinde sürekli bir hesaplaşma ve kendini sürekli kötü hisseden, akıbeti belirsiz, hedefe, istikamete gelmeye yanaşmayan, Hayatı meçhule adamak isteyen, uykuya kendisini vermek isteyen. Dolayısıyla bu kesimin içmeyi sevmesi, sık sık alkol alıp gevşemeye daha yatkın olması boşuna değil. Çünkü sorumluluğu bastırıyor. Sorumluluğu bastık, bastırdıkça da rahatlatıyor. Eğer bilinç yükselirse sorumluluk ortaya çıkıyor, sudaki adanın ortaya çıkması gibi ve bunun ortaya çıkması insanı zora sokuyor, bu rahatsız ediyor. Bilincin, uyanıklığın insana rahatsızlık vermesi kötüye alamet bir şey. Yani bugün bir ayet okudum dediniz ama beni rahatsız etti, şöyle şöyle şeyden bahsediyor. Belli ki konumun itibariyle ayetin bahsettiği gerçekle aykırı bir noktadayım. Eğer İstikamet üzere olsaydın o zaman koşut kalacak, uyumlu, belki de ümit doğuran, ümit veren yanıyla daha fazla rahatlatacak idi. O yüzden Allah Azze ve Celle inen her ayet iman edenlerin imanlarını artırırken وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ iman edenler zâdehum huden Onların hidayetleri zâdethum imanen onların imanlarını artırır. Kâfirlerin ise sıkıntılarını artırır, rahatsızlıklarını artırır. Demin dedik ki, bir sefer uyanmış olmak neticeyi bize sağlamaz. Çünkü biz iste, ister isteyerek farkındalığa ulaşalım, hadi buna farkındalık diyelim. İstersek Cenab-ı Hak zorla bizi farkındalığa getirmiş olsun. Yolun bundan sonraki sürecinde farkındalığımıza sahip çıkmak sorumluluğumuz var ki o farkındalık bizim için kalıcı olsun. Eğer bunu yapmaz isek o farkındalık çok belirgin de olsa, böyle aşikar bir mucize de olsa kalıcı olmayacaktır. Eğer bu noktayı kaçırırsak, geçmiş ümmetlerin büyük mucizeler yaşadıkları halde bir zaman sonra ters yüz olmalarını bir türlü anlayamayız. Ben anlamıyordum İsrailoğulları, gelmişler denizin kıyısına, önleri kapalı, arkadan Firavun ve orduları bastırıyor. Görmüşler Firavun askerleriyle gelmiş. Diyorlar ki, اِنَّا لَمُدْرَقُونَ İşimiz bitti, bittik, kahrolduk, tükendik, gittik. Hz. Musa Aleyhisselam o esnada bile Cenab-ı Hakk'a güvenini kaybetmiyor, Diyor ki, قال كَلّا... hayır اِنَّ ya Rabbi يَهْد۪ينَ Rabbim benimle birlikte ve bana yol gösterecektir illa ki... Büyük bir mucize gerçekleşiyor. Cenab-ı Hak Musa'ya vahyettik اَنِضْرِبْ بِعْصَاءَ الْبَحْرَةِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْضِ الْعَظِيمَ Musa'ya dedik ki, elindeki asa ile denize vur. Deniz yarıldı, iki kocaman Birbirinden ayrılan dağ gibi, ayrıldı, önlerine yürümek için yol açıldı. Muazzam bir şey bu! Korkunç bir şey bu! Akıl alır bir şey değil, mucize dediğiniz, yani fizikin ötesinde bir şey. Belli ki Allah yolu açtı dedirtti onlara ve girdiler yoldan, geçti gittiler. لَا تَخَافُوا دَرَّكَنْ وَلَا Yani zemin kuru, Batmadılar, ıslanmadılar, geçtiler karşıya. Sonra Allah Azze ve Celle bu muazzam hadiseyi daha muazzam bir şeyle onlara yaşattı. Firavun ve askerleri firavunu ve وَجُنُودُهُ Onlar Firavun ve askerleri de peşlerinden geldiler. Biz de geçelim dediler. Bu kadar kısa sürede sıradanlaştırmışlar durumu. Yani Firavun ve arkadakilerinin durumu sıradanlaştırmalarına bakın. Muazzam bir şey. Demeleri gerek ki ya bu Musa'ya sağlanan bir şey. Rableri bunu buna yaptı. Ama o süre içerisinde doğal gözükmeye başladı onlara. Dediler ki ''Metcezir gibi bir şey oluyor galiba... Hmm. Etkisi bayağı güçlü, açtı yolu.'' O kısa süre içerisinde sıradanlaştırdılar ve sürece girdiler. Süreç yolun içerisinde onları Cenab-ı Hak boğduk diyor. Boğduk ve siz de onlara baktınız boğulurken. entum تَنْدُرُونَ Onlar boğulup dururken siz izlediniz. Allah'ın İsrailoğullarına yaşattığı muazzam bir şey. Beklerdim ki, yani beklenti şu, İsrailoğulları o günden sonra bir tanesi bile e, yanlış yapmasın. Yani bu kadar bir hadise yaşanmışken yanlış yapmamaları gerekir. Hatta o günden sonra böyle daha abartılı beklentiler de kurabiliriz. Alınları secdede geçirseler, yeridir yani yaşadıkları olaya bak. Belki çoğumuz ''Ben böyle bir şey yaşasam'' diye çok cümleler kurabiliriz. Ama Cenab-ı Hak diyor ki ''Hayır öyle değil, bizim koyduğumuz bir ilke var.'' O ilke şu, biz insana hakikati kendisi talep ettiği için de gösteririz. Kaçındığı halde de gösteririz zoraki ama yolun bundan sonraki kısmı, o farkındalıktan sonraki kısmı kişiye kalan bir şeydir. Şimdi bu sahnede zorla gösterdi Cenab-ı ki o esnada dediler ki ''Ya Musa yani senin hakkına girdik, bundan sonra şöyle, bundan sonra böyle ne kadar büyük bir hadise oldu, Rabbimiz ne kadar yüce.'' Bu İsrailoğullarının Kur'an'daki hikayesi böyle sinüs dalgası gibi, hani böyle iniyor, çıkıyor, iniyor. Kaç tane böyle hadise var yaşadıkları olağanüstü şeyler böyle iniyor çıkıyor. O yüzden Cenab-ı Hak her defasında onlara diyor ki اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Siz bu yaşadığınız nimeti hatırda tutun, hatırda tutun, hatırla onu hatırda tut şunu. Eğer hatırda tutmak için çaba sarf etmezsek İsrailoğullarının ki gibi de yaşasak değişmeyecek gerçek. Bizim Fark ettiğimiz farkındalığın değerini gördüğümüzde sahip çıkarak onu temellük edebiliriz, kalıcı kılabiliriz kendimizde. Yapmaz isek o da kaybolacak, velev ki böyle mucizeler olsa bile. Aklıma bir fıkra geldi, böyle bir Fransız seçmişler, bir tane işte başka milletlerden, İngiliz vesaire bir de bizim tah tahmin edeceğiniz gibi temel var. Bunları ajan yapmak istiyorlarmış, ama ajanlar ağzından söz kaçırmayan, sır ver, ser verip sır vermeyen, dolayısıyla kararlı olması lazım. Bunlara sır vermişler başkaları eliyle, sonra bunları zindanlara atıp bir manevrayla, birilerinin eline geçmiş gibi, düşmanın eline geçmiş gibi. Sonra bunlara işkence yapıyorlar, o sırları öğrenmek için e bir işkenceyle hemen Fransız, başlayın ifademi onlar öyle kullanıyorlar, ötüyor. Sonra İngiliz biraz daha dayanıklı çıkıyor, o da ondan sonra söylüyor. Bizimkine ne yaparlarsa söylemiyor. Yani artık diyorlar ki biraz daha yapsak bu ölecek, bu demek ki kararlı, bundan iyi ajan olur. Diyorlar ki bir de hele hücrede yalnızken bir durumunu inceleyin, bakın bu ne yapıyor yalnız başına, nasıl toparlıyor kendisini. Bakıyorlar var ki hücredeyken bu geceleri kafasını duvara vurup duruyor. Hatırla oni, hatırla oni diye. Eğer unutmuş, aklına gelse belki ilk etapta söyleyecek, unuttuğu için söyleyemiyor. Şimdi bizim unutkanlığımız, süreçteki farkındalığımızın kaybı, bizim tedbir almadığımız andan itibaren bizi temelin durumundan daha beter hale getirecek. Sabahtan akşama işkence yapacaklar, Söyleyecekleri tek şey, sana vaktiyle hatırlatmamışlar mıydı diyecekler. Cehennemdeki resim böyle. كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا الدَّارَقْ قُفِ... Allah Azze ve Celle bunlar girdikçe buraya diyor. سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا Oradaki kazaneler diyecekler ki onlara, belki acıyacaklar diyorum bazen böyle niye bu soruyu soruyorlar ki? Ama herhalde bir de onlardan duymak istiyorlar. Çünkü azabın içerisindeki adam, görüyorsun ki onlara sordular size uyarıcı geldi değil mi diye. Yani Cenab-ı Hak söylüyor, bir de kendilerinden duyalım misali, dediler ki بَلَا قَدْ جَعَلَانَ دِيرُمْ Bize hatırlatmışlardı, evet. Hiç bizim adımıza üzülmeyin. Bizi hatırlatmışlardı. Başka bir ayette diyecekler ki diyor Cenab-ı Hak حَقَّتْ كَلِمَةُ kafirin. Biz kafirlerin hakkında Allah'ın azap hükmü haktır. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu üzme kısmını falan ben söylüyorum. Onların sorusundan yola çıkarak. Yoksa üzüleceklerini Cenab-ı Hakk'ın hükmüne kesin, kat'i hak olduğunu bilincindedirler. Olsa olsa bir de onlara söyletmek için olabilir. Söyletiyorlar, Cenab-ı Hak diyor ki فَاْتَرَفُوا <gülüyor> بِرَنْبِهِمْ itiraf ettiler. Dolayısıyla temel gibi sabah akşam işkence gören bizlere yani onlar diyecekler ki bu vaktiyle hatırlatılmış mıydı? Evet hem de çok iyi hatırlatılmıştı ama biz hak ettik bu sonucu. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın etrafındakiler bu yaşadıkları muazzam, hatırlatıcı, uyandırıcı, artık ne uyandırıcı diyeyim, Cenab-ı Hak açık, bunun içerisinde diriltilip, tekrar öldürülme var, gökten indirilen men ve selva var. Firavun'un elinden kurtulmak zaten olağanüstü bir mucize. Süreçte yaşamadıkları taşın yarılıp herkese ayrı e, قَدَعَلِمَ كُلُّٰهُنَا سَنْ مَشْرَبَهُمْ Sular fışkırması var, hepsi var ama hiçbiri bir şeye yaramıyor. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? İsrailoğulları yani oradan çıkılıyor, Mısır'dan kurtuluyorlar. Hz. Musa'yı neredeyse yalayıp yutacaklar. Bizi Firavun'dan kurtardın diye ama biraz ilerliyorlar. Diyorlar ki ya Musa, niye bu tarafa doğru gidiyoruz? O da diyor ki Cenab-ı Hak وَمْدُوا حَيْتُوا dedi. Emrelim dediğiniz istikamette gidin. Hani bizi Firavun'dan kurtaran var ya, o böyle gitmemi istiyordu. Ama yanlış dediler yani biz. Kurt yani Firavun'un elinden zor bela kurtulduk. Şu an senin bu yanlışınla bir daha eline düşeceğiz. Başladı homurtular şimdi... Homurtuları şu diyorlar ki, bize vaat edilen topraklara gitmemiz lazım. Orası yukarıda, sen bizi denize doğru götürüyorsun. Yanlış. Hem Firavun bir de arkamızdan kararını bozar gelirse, o zaman görürsün yağmurda. Allah Azze ve Celle de diyor ki, ben size yaşattığım şeye bakın, sizden şimdi tevekkül bekliyorum. Koşulları değiştireceğim, Cenab-ı Hakk'a karşı olan o bilinciniz, Allah bizi sınayacak, direnmeliyiz. Bu hayatın kurgusu bu, Cenab-ı Hakk'a karşı güvenimizi kaybetmemeliyiz. Hayatı O'nun yönettiği bilincimizden kopmamalıyız. Koşullar kendiliğinden gelişiyor sanmaya başladığınızda böyle hukuktaki laikliğe falan hiç gerek yok. Laiklik içimizde seküler düşünce zihnimizin tam ortasında. Allah'ı denklemin dışına çıkardığın andan itibaren sen Cumhuriyet'ini kuruyorsun, kendi seküler dünyanı oluşturuyorsun. Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bilmeyen parametreleri içerisinde Yüce Yaratıcı'nın her şeyi yönlendirdiği düşüncesinden koptuğun an hayatı randomize, okların herhangi birine maruz kalıp kurban düşeceğini sandığın bir çaresizliğin içerisinde kalıyorsun. Hazreti Musa onlara diyordu ki ya etmeyin ya, dünkü gün değil bak yaşadığınız olayı düşünün, Cenab-ı Hakk'ın nimetini hatırlayın. O sizi böyle bırakır mı? Bana böyle git diyorsa bildiği bir şey var. Hayatı Allah yönetiyor, bu bilinçten korkmayın. Matrix, bunu asla unutmayın. Her yaşadığımız tecrübe bize ilahi kudretin hayatı her an yönettiği bilincine tutunmamızı sağlamak içindir. Akletmek ile biz bu gerçeği görür, çıplak halde görür ve tutunuruz. Akletmeyi bırakırsak düşeriz aşağı. Bu gerçeğin farkındalığı kaybolur. Tabii onlar bıraktılar akletmeyi, akletmeyi makletmeyi bırak şimdi, kurtardık yüzyıllardır. Yani bir kurtardık Firavun elinden böyle gitmeniz diye diye Hz. Musa Aleyhisselam bizar ettiler. O kadar ki yani kimse kalmadı neredeyse. Hz. Musa diyor ki, قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلّٰى نَفْس۪ي وَاخ۪ي Ya Rabbi burada ben ve kardeşim Harun'dan başka kimse kalmadı. Herkes şu anda senin aleyhinde konuşuyor, yapılanın doğru olmadığını söylüyorlar. Ve geldiler mi denizin dibine, Firavun da arkadan bastırdı mı, dediler ki işte bak, yüzün ak olsun. اِنَّا لَمُدْرَقُونَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمَعَانِ İki grup karşılıklı birbirini görünce gale ashabu Musa. Cenab-ı Hak diyor ki Musa'nın ashabı ne kötü bir ashab. Halbuki Muhammed'in ashabı ne kadar iyiydiler. Cenab-ı Hak aynı sünneti onlara da icra etti. Hazreti Peygamber onlara dedi ki Haydin bakalım Ebu Süfyan'ın kafilesi kuzeyden geliyor. Yola çıktılar. Allah'ın Resulü dedi ki, Rabbim bana bildirdi ki, ya bu kervan elimize geçecek ya da... Çünkü duydular Mekkeliler, Haber Mekke'ye uçmuş, Mekkeliler ordu hazırlayıp çıkmışlar. Bunlar üç beş böyle alerce birkaç yüz kişi... Çünkü Hz. Peygamber çıkın derken diyor ki, gel, Devesi hazırda olan, bineği hazırda olan, teçhizatı hazırda olan hemen gelsin. Öyle gideyim şu benimki tarla Gerek yok. Böyle az sayıda çıkmışlar. Cenab-ı Hakk'ın hazırladığı sınav aritmetiğine bakın. Böyle yaptı onlara. Yolda ordunun, Mekke'den ordunun yola çıktığını öğrendiler. Allah'ın Resulü dedi ki, kervansa kervan, orduysa ordu. Cenab-ı Hak bu ikisinden birini bize vaat etti. Şu andan itibaren basireti korumak zorundasın. Ama çevresel koşullar uyu diyor. Aynı benim direksiyonda böyle uyku artık bastırması gibi bir şey. Ama benim tutmam lazım. Bunu kaç kere yaşadım. Musa'nın ashabı yağ olur mu kardeşim? Orduyla, yanlış iş ettik işte bak, şimdi Mekkeliler orduyla çıktılar, hadi bu iş olmaz böyle diyeceklerken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra kervanın ellerinden kaçtığını öğrenince böyle denize yakın çünkü sahil yolundan kaçtı kervan, ashabına sordu, onlar da Muhammed'in ashabı, salat ve selam üzerine olsun Allah'ın Resulüne ve ashabından Cenab-ı Hak razı olsun. لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ Allah onlardan razı oldu dediği o ashab. Resulullah onlara sordu, dedi ki, Mekke'den ordu çıkmış yola. Ne dersiniz, fikirleriniz nelerdir? Muhacirler dediler ki, ya Resulallah canımızla başımızla savaşırız. Ama gözü ensara bakıyor Medine'lilere. Sen bin Muaz ayaklandı, dedi ki ''Ya Resulallah, o ifadesi ne kadar güzel, biz Musa'nın ashabı gibi kalkıp sana git ve Rabbin savaşın, biz burada bekleyeceğiz'' demeyiz. Biz seninle beraber savaşacağız. Allah'a yemin olsun, şu denize dalarsan seninle birlikte denize dalarız. Yani deryaya meydan okuruz diyor. Bu bilinç, Cenab-ı Hakk'ın kendilerini zayi etmeyeceği bilinci, hidayet ile gelen bir diriliktir. Bunu koruyabildiler, korudukları için ilerlediler. Ama Musan Nasabına gelince, dediğim gibi, siniz ki bir tepeyi görüyor, bir dibi görüyor, bir tepeyi görüyor, bir dibi görüyor. Demin dibi görmüşken deniz yer alıp geçince, Hz. Musa'ya dediler: Ya biz ettik sen etme, yanlış oldu, kusura bakma. Şununla bağlayayım maktim doldu, <gülüyor> neydi bu kadar olağanüstü mucize yaşadıkları halde bilinçten koparan onları bilince sahip çıkmamak, akledip o bilinci kalıcı kılmamak. Eğer gereğini yapmaz iseniz, bu çok değerli bir şey, bunu yapmalıyım, bunun gereği neyse yapmalıyım, bunu aklettiğim bu düşünceyi paylaşmalıyım ve hayatımda Kalıcı kılmalıyım, bunu asla kaybetmemeliyim diyen kimseler bilincini koruyor. Ama yok demin deniz dalgalıyken aman ya Rabbi diyen kimse kurtar beni Kay, ayağı, ayağını karaya bastığında Bu da geldi geçti ya hep böyle olurmuş zaten bir de Cenab-ı Hakk'a bir sürü boşuna söz verdik ya. Neyse söz parayla değil ya deyip geçiyorsa hiçbir sıkıntı yani onda bir kazanıma dönüşmüyor. Aslında her ikisinin mekaniği aynı zorla başlayın ifademi öttürmek. Yani zoru gösterip hatta ize edraka ul zor geldi mi firavun da hemen yine ifadeyi başlayın. Ötüyor diyor ki kale amentu ennehu la ilaha illa allazi amanet bihi banu israila wa ana min al Cenab-ı ağzından nasıl çıkmışsa demek ki iyi uzun böyle sağlam olsun. Birazdan öleceğiz. iman doğru olsun diye İsrail oğullarının iman ettiği, kendisinden gayrı ilah olmayan, o yegane ilaha ben de iman ettim diye. O kadar güzel bir şey söylemiş ki, Cenab-ı Hak diyor ki hayır, şimdi zamanı değil. Demek ki baskının geldiği, zorun geldiği, koşulların oluşturduğu bilinç, kıymetli bir bilinç değil. Onu zaten baştan söylüyoruz. Bu bilinci istesek de istemesek de Cenab-ı Hak bizi hayatın içerisinde çok defa yaşatıyor ve bu farkındalığa yani o uyanıklığa kavuşuyoruz. Önemli olan ondan bir sonraki adında ne yaptığımız. Eğer bunu aklederek, kalıcı kılıp saygıya dönüştürüyorsak, yolu düzgün yürüyoruz. Dönüştürmüyor isek ne oluyor, O, o nasıl o büyük mucizeler kayboluyor derseniz Cenab-ı Hak diyor ki ''bize kolay, ne yapıyoruz biliyor musunuz?'' diyor Cenab-ı Hak. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ Onların kalplerini ters yüz ediyoruz. وَاَبِسَاءَ e Gözleri de gördü, basiretlerini de ters yüz ediyoruz. كَمَٓا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ O ilk seferinde iman etmedikleri zamanlar, nasıl iman etmiyorlardı, reddediyorlardı, o seviyeye kadar düşürüyoruz. Başlıyorlar, diyorlar ki ya deniz demek ki çekiliyordu orada bak, denk geldi öyle. Musa da bize şey yaptı, tabii tabii, peki men ve selva. Ya işte o demek ki sabah erken saatlerinde böyle çiseliyor ya, onlar gibi demek ki öyle, topladık onları böyle yumuşak yumuşak yedik. ve kuşlar, kuşlar da niye olmasın ki? Yani biraz etli evet yani o esnada gelmesi biraz şey ama yani olabilir, olmayacak şey değil diye sıradanlaştırma. Bunu hakikate sahip çıkmayanlara Cenab-ı Hak buna uğratıyor. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرِ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Cenab-ı Hak ki ayın yarılması hadisesinde her ayeti, her mucizeyi görseler bile diyecekleri şey şu, bu periyodik bir olay Böyle Ayrılır bir tabir ayı. Bu periyodik bir hadise, evet, evet. Bunu Allah Azze ve Celle onların kalplerine öyle bir dizayn ediyor ki onu hemen öyle benimseyip olay, olayın sıra, olağanüstülüğünü ortadan kaldırıyorlar. Son bir örnekle bitiriyorum. Öyle bir kıtlan girmişler ki Cenab-ı Hakk'a nasıl yalvarıyorlar? Ya Rabbi bize bir yağmur indir. Yiyelim, içelim toprağa. Çatlamış halde görmekten bıktık. Ne olur ne olur? Cenab-ı Hak diyor ki yağmurları başlattım. Fetahnâ aleyhim ebwâba kulli şey. Her şeyin kapısını açtık. Hatta izâ farihu bimâ ûtû. Kendilerine verdiklerimizde öyle bir şımardılar şey ki Orada şöyle bir ifade kullanıyorlar, diyorlar ki قَدْ مَسْسَآبَٓا اَنَا الدَّرّٰهُ وَالسَّرّٰهُ Babalarımızın da başına böyle sıkıntılar gelmişmiş. Yani, yani böyle şeyler gelir geçer, bizden öncekilerde de olmuş, olabilen şeyler bunlar. Biz bunu olağanüstü bilinçli bir elin bize yaşattığını o anki sıkıntımızla öyle yorduk. Normal bir şeymiş yani ilahi faktörü. Allah'ı denklemin dışına yine itip yaşadığımız o can havliyle yakarıp yalvardığımız Allah'a ''Ya yanlışlıkla seni çağırmışız'' der gibi oluyoruz. Bilinçle, bilinçsiz ara bilinçsizlik arasındaki bu gelgitlerimizde her defasında irademizi perçinliyoruz. Bu öyle bir perçinleme oluyor ki bir an geliyor Allah'ın sistemi şu sonuca bağlıyor, buna Sonsuz ömür versen, artık her açıdan yoklandı bu kişi ve iradesi netleşti. Sonsuz ömür versen farklı bir tepki vermeyecek. O yüzden şu muazzam buyruk وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا Ey kullarım bunlar geri dönelim geri dönelim diye yalvarırken farkına vardık, uyandık, gerçeği gördük, ne olur Allah'ım geri döndür diye yalvarırken onlara inanmayın. Bunları dünyaya geri döndürsek bile وَلَوْرُدُّ لَعَنْدُوا لِمَانْهُ عَنْ O sakındırdığımız şeylere kaldıkları yerden devam ederler. Çünkü biz bunu, bu resmi netleştirdik. Bizim sınava sistemimiz kaçak veren, fire veren bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın şu gökleri yeri yaratan kudretin en mikro plandan, en makro düzeye hepsini sistematik kılmış Yüce Allah'ın bizi böyle bir sınavdan geçirdiğini Aklımız almasa da nasıl bir sınav bu? Her taraftan böyle iradeyi yoklayıp sonra bunun bu sistemin dışına çıkınca öğüt alacaklar almış, almayacaklar hepsi kalmış oluyor. O kalmış olanların hepsini bir daha soksan aynen kıyma makinesinden çıkar gibi aynen çıkıyor. Bir tanesi bile ya bak ikinci kez geçirince bir tane işlerinden öğüt alan çıktı. Acaba bir daha mı geçirsem diyeceğine Hakk'ın diyeceği bir durum yok. Aynen geri dönüyor. Vale u ruddu, la adu limanuhu an. Dolayısıyla bilince farkındalığa sahip çıkmak, ekmeğe, gıdaya, suya sahip çıkmak kadar önemli çünkü o bizim sonsuza açılacak hayatımızın ta kendisi. Ve inna alakhiratilahi alayhiwan. Ahiyet ise gerçek yaşamdır de şenemek. Aqulu qoli hada ve astaghfirullah aladimali ve lakum. Er vakit çok geçti biliyorum 10 dakikada fazladan konuştum ama illaki e, sorun var sormak istiyorum diyen arkadaş varsa e, soru fazla yapabiliriz yoksa da kapatabileceğim demektir ben de kartımı açmışım Gerçi gönlümün sorumlamasından yana olduğunu belli ederek demiş gibi oluyorum ama يند سؤالك استنن الرسّة، فكي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولاكم لسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرّا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وعفوا ورحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.